Yıldızların izinde hazırlayan mutlu Doğan seslendiren Mustafa Aygün Utbe bin Gazvan radıyallahu an Mudar kabilesinin Kays Aylan koluna mensup olan Utbe bin Gazvan radiyallahu anh, ilahi çağrıya kulak veren ve iman eden ilk Müslümanlar arasında yer alıyordu. Mekke'de işkencelerin artmasıyla takvimler 616 yılını gösterdiğinde ikinci Habeşistan hicretine katıldı. Habeşistan'da Mekkelilerin Müslüman olduğu şahiyası yayılınca bir grup muhacirle birlikte Mekke'ye döndü. Hicretin birinci yılı Şevval ayında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ubeyde bin Haris kumandasında 60 veya 80 kişilik bir birliği Ebu Sufya'nın idaresindeki Mekke ticaret kervanının önünü kesmek için yola çıkarmıştı. İki taraf Seniyetül Merre mevkisindeki Ahya suyunun yanında karşılaştı. O katışı dışında herhangi bir çarpışma olmadı ve Mekke kervanı hızla oradan uzaklaştı. Medine'ye hicret edebilmek amacıyla bu kervanda bulunan Utbe bin Gazvan ile Miktat bin Amr Mekkelilerin kervanından ayrılıp Müslüman birliğine katıldı. Böylece Utbe'nin Medine'ye hicreti hedefine ulaşmış oldu. Medine'ye hicreti esnasında 40 yaşlarında bulunan Utbe, Medine'de bir müddet Abdullah bin Seleme el-Eclani tarafından misafir edildi. Daha sonra Ashab-ı katılan Utbe, Hz. Peygamber tarafından Ensar'dan Ebu Ducane ile kardeş ilan edildi. Utbe bin Gazvan, hicretin ikinci yılı safer ayında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ilk askeri harekatı olan Evva gazvesinde müşriklerin içine sızarak haber toplama görevini başarıyla yerine getirdi. Aynı yıl Recep ayında Allah Resulü'nün Abdullah bin Cahş kumandasında Batlı Nahle'ye gönderdiği küçük bir müfreze'de yer aldıysa da Sa'd bin Ebu Vakkas'la nöbetleşe bindikleri deveyi kaybettikleri için seferin bir kısmında yer alamadı. Bedir Savaşı gibi büyük savaşlara ve seriyelere katılan Utbe, üstün okçuluk yeteneğiyle bu savaşlarda büyük yararlılıklar gösterdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği dönemindeki pek çok fetih hareketinde görev üstlendi. Halife Ömer radıyallahu an, Sa'd bin Ebu Vakkas'ın ordusuyla birlikte Kufede bulunan Utbe'yi hicretin 14. yılında Araplarca, Arzul Hint diye bilinen Basra bölgesinin fethiyle görevlendirdi. Ala bin Hadrami'nin ordusunda bulunan ve savaş taktikleriyle düşmanın planlarını anlama hususunda uzman olan Arfece bin Herseme'yi de Utbe'nin yanına verdi. Utbe, Keldaniler döneminde Teredon, Sasaniler döneminde Vehiştabat Erteşir diye bilinen şehrin harabelerinin bulunduğu yeri yaklaşık 800 kişilik bir kuvvetle zapt etti. Daha sonra buraya 5 kilometre mesafedeki Übülle'yi ardından Destmi Sanı ve Ahvaz bölgesini fethetti. Aralarında Hasan-ı Basri'nin babası Yesar'ın da bulunduğu birçok esir ve yüklü miktarda ganimet elde etti. Arazi yapısı ve coğrafi konumuz sebebiyle Burasının bölgenin ikamet için en uygun yer olacağını gördükten sonra, Rahvetü Beni Haşim denilen yerde karargah kurdu. Bir cami ve idare binası inşa etmeye karar veren Utbe bin Gazvan radıyallahu anh, caminin planının çizimi ve inşası için Mihcen bin Edru'u görevlendirdi. Kamış'tan yapılan cami tamamlanınca burada meşhur hutbesini okudu. Birkaç yıl boyunca sadece askeri amaçlarla kullanıldığından nüfusu artmayan Basra şehri, yeni grupların gönderilmesi üzerine zamanla kalabalıklaştı ve bugünkü yerine taşındı. Tanınmış bir hatip olan Utbe bin Gazvan radıyallahu anh'ın Basra'nın inşasından sonra şehrin camisinde okuduğu ilk hutbe hem edebi açıdan hem muhtevası itibariyle meşhurdu. Hutbesinde, İslam'ın ilk yıllarındaki mahrumiyetten ve yoksulluktan örnekler veren Utbe, artık eski durumunun sona erdiğini ve müreffeh bir hayat sürmeye başladıklarını söylemiş, ancak bu gelişmenin aynı zamanda tehlikeli olduğunu ifade ederek, insanları dünyaya kapılmamaları hususunda uyarmış, dünya hayatının kısalığına dikkat çekip, onları hayırlı amellere öncelik vermeye çağırmıştı. 6 ay kadar Basra'yı yönettiği söylenen Utbe bin Gazvan radiyallahu anh, bağlı bulunduğu bölge valisi Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu anh ile arasında anlaşmazlık çıkınca, idari konularda Mücaşi bin Mes'ud'u namaz kıldırmak üzere, Mughire bin Şube'yi vekil bırakarak Hazreti Ömer radıyallahu anh ile görüşmek için Bedine'ye gitti. Durumu arz edip yönetimden affını istediyse de halife bunu kabul etmedi ve ona görevinin başına dönmesini emretti. Geri dönmek zorunda kalan Utbe bin Gazvan radıyallahu an yola çıkarken Allah'ım beni bir daha Basra'ya döndürme şeklinde dua etti.